suretün Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri kıyamet geldi Sakın onu acele istemeyin Allah o müşriklerin ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve çok yücedir. Yunzilu malaikate bir min 'ala 'ala min an an Rabbin melekleri kendi emriyle kullarından dilediğine şüphesiz ki benden başka ilah olmadığını insanlara bildirmek ile korkutunda benden sakının diye vahi ile indirir. <gülüyor> Gökleri ve yeri hak ile kararınca o yarattı. Ve o, müşriklerin ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir. <gülüyor> İnsanı bir nutfeden, fakir bir damla sudan, süzülmüş hulazadan yarattı. Bir de bakarsın ki o apaçık bir mücadeleci kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Hem onların kendisinden ve gelirinden yersiniz. ولكم فيها جَمَالٌ حِينَ تريحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ Ve akşamleyin getirirken, sabahleyinde de salıverirken, onlardan sizin için bir zevk ve güzellik vardır. Hem bunlar sizi ve yüklerinizi öyle bir beldeye taşırlar ki onlar olmasaydı oraya nefislerinizin ancak çok meşakkat çekmesiyle varabilirdiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz elbette rauf çok şefkat edendir. Rahim çok merhamet edendir. Vel vel vel ve Atları, katırları ve eşekleri de onlara bilmeniz için ve dünya hayatınızda bir zinet olsun diye yarattı. Ve daha sizin bilmeyeceğiniz nice şeyler, nice vasıtalar yaratır. Ve ala Allahi kasdü s ve minnâ câil Yolun doğrusunu göstermekse Allah'a aittir. O yollardan eğri olan da vardır. Halbuki Allah dileseydi elbette sizi hep birlikte hidayete erdirirdi. O'allezî <gülüyor> enzele لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ Gökten sizin için bir su indiren odur. İçecekleriniz ondandır. İçinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de ondan yetişmektedir. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابِ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْبِتُونَ Allah, onunla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzüm bağları ve her çeşit meyvelerden bitirir. Muhakkak ki bunda düşünecek bir topluluk için, Allah'ın varlığına ve birliğine elbette bir delil vardır. O geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğdirilmişlerdir. Şüphe yok ki bunda akıl erdirecek bir topluluk için nice deliller vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı renkleri muhtelif şeyleri de size itaatkar kıldı. Şüphesiz bunda ibret alacak bir topluluk için katil bir delil vardır. Ve huvellezi sekkara albehran teakuluu minhu lehman tariyya ve testekricuu minhu hiyyeten telbesounaha ve teral fıyke mevâkira fiyni ve litabitaguu min fadli.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 ve nimetine şükretmeniz içindir. Sizi sarsar diye yeryüzünde de direkler hükmünde sabit dağlar hem maksatlarınıza ulaşasınız diye nehirler ...ve yollar koydu. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızla da doğru yolu bulurlar. Öyleyse sizin için bu kadar nimetleri yoktan yaratan Allah asla yaratamayan putlarınız ve sadece var olanı keşfeden insanlar gibi midir? Hala ibret almaz mısınız? وَاِنْ Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız onu sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah elbette gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. <gülüyor> ve Allah neyi gizler ve neyi açıklarsanız bilir. <gülüyor> Onların Allah'tan başka... Kendisine yalvarmakta oldukları şeylerse hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılıyorlar. <gülüyor> Onlar ölüdürler, diri değildirler kendilerinin ve kendilerine tapanların ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. la bil ve İlahınız olan Allah tek bir ilahdır. Fakat ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklük taslayan kimselerdir. Allah ma ve ma yu'linun la Hiç şüphe yok ki Allah elbette onlar neyi gizler ve neyi açıklarlarsa bilir. Doğrusu o, büyüklük tasyanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman ise evvelkilerin masalları derler. ''Yahminû evzâramum kâmileten yevmel min min Böyle derler ki, kıyamet günü hem kendi günahlarını tamamen yüklensinler, hem de kendilerini bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını. Dikkat edin, yüklenecekleri şey ne kötüdür. <gülüyor> şüphesiz onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu fakat Allah'ın emri binalarına temellerinden geldi de tavan tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara böylece ummayacakları bir yelden geldi kumme yevmel kıyameti yukhzihim ve yakul ve yakulü ayna şürekâ تشاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين سورج الله Kıyamet günü onları rezil eder ve uğurlarında müminlere düşmanlık edip durduğunuz ortaklarım nerede buyulur? Kendilerine ilim verilmiş olanlar peygamberlerle müminler der ki: Şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kâfirler üzerinedir. <gülüyor> onlar ki nefislerine zulmedici kimseler oldukları haldeyken melekler onların canlarını alırlar o vakit onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olmuşlardır. Hayır, muhakkak ki Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir. Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak... Cehennemin kapılarından girin Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötüdür